Zaman This then is stereophonic sound, sound sculptured in space. Hazırlayıp sunanlar Burçak Konukman ve Hatice Utkan. lying awake intently tuning in on you if i was young it didn't stop you coming through İyi e, zaman köşesindeyiz e, Bugün 7 Mart e, Son zamansız köşesindeyiz e, Bu hafta zamansızın son programını yapıyoruz e, Şu anda Hatice radyoya geldi Daha doğrusu radyo <gülüyor> stüdyonun içine geldi <gülüyor> Stüdyonun içeri girdi e, Video Killed the Radio Star çaldık Hatice sen yokken e, Şimdi bitti ve sen geldin Merhaba de. Duy Merhaba. <gülüyor> okay. Ee, hoş geldin bu arada. Evet, yeni girdim. Hoş bulduk. Ee, Mehmet bu Mehmet Kahraman bugün aramızda olmayacak ee, pro programda son bu son programda ee, aslında e, bugün için özellikle seçtiğimiz bir konu yok, ee, özellikle seçtiğimiz bir tema da yok ya da özellikle bahsedeceğimiz bir sergi de yok. Ee, bugünü biraz kendi içimizde. Ee, ...bir durum değerlendirmesi olarak düşündük. Ee, ve bu durum değerlendirmesinde belki de... E, ...sanat ortamında, yani İstanbul Güncel Sanat Ortamı bağlamında... E, ...bağımsızlığın e, ne olduğunu e, tanımlamaya çalışabiliriz. E, yaklaşık olarak e, 25 köşe çıkacağız e, programdan. E, aslında bir yandan da ben bunun bir söyleşi olmasını çok istiyordum yani mesela nasıl bir söyleşi e, Hatice senin bana sorduğun hani zamansız neydi ne oldu ne bitti diye olacak bir söyleşi evet ben sana sorabilirim <gülüyor> <istersen>. <gülüyor> tamam istiyorsan nasıl sor. sorular bekliyorsun mesela ben as Kafandı... aslında şeyi merak ediyorum yani bunu anlatabilirsin bundan sonra sen ne amaçlıyorsun gidiyorsun bir yana da olacaksın Hı -hı. Ne amaçlıyorsun, ne yapmak istiyorsun yani sanat yolunda. Sen zaten hep devam edeceksin onu biliyoruz hı hı. ama sonuçta buradan haber veriyor olmayacaksın hı hı. ve aslında ne yapıyor olacaksın. Bak, bir ben bu soruyu olarak. biraz daha sonrasında mesela cevaplamak istiyordum. Başlangıç bu olmasını istiyordum. Tamam o zaman başlangıcı. Başlangıç sadece benimle. zamansızın, zamansızın birazcık da olsa hani nasıl e, yaşanmış, nasıl başlayıp nasıl nereye geldiği ile ilgili olabilir. Şöyle söyleyebilirim. Yani bunu söylemek istiyorum açısı son program olduğu için. 2010 yılında Avrupa Kültür Başkenti e, Ajansı e, Açık Radyo e, ile birlikte e, bir çalışma yürütüyordu. Yaklaşık bir yılı boyunca e, programlar düzenlendi. Herhastan Sağlam o zaman e, hı hı. Açık Radyo e, içerisinde 2010 e, etkinliklerinin gündemi tutan bir program ee, hazırlamıştı. Ee, ben bu programın yani 2010 yılında yer alan bu programın son dönemlerinde görsel sanatlar yönetmenliği ajans e, görsel sanatlar yönetmenliği çalıştığım için e, ve e, sanatçılarla sanatçıları konuk getirdiğim için bu programa gelmeye başlamıştım. 2010 yılının sonlarına doğru. Ekim, Kasım, Aralık gibi. Ardından yani yaklaşık 6-7 programa katılmıştım Eraslan Sağlam'la birlikte. Bu 6-7 program sonunda 2011, 2010 yılı bittiğinde doğal olarak bu 2010 ajansının yapmış olduğu programı takip eden program yayından kalktı. Hmm. 2011 olunca Eraslan Sağlam'la konuşmuştuk ne olabilir, ne yapabiliriz diye. O zaman bir güncel sanat sohbetleri programı e, yapmaya karar verdik. Ee, hatta ilk programı şöyle hatırlıyorum, Yıldız'ın değerlendirmesi yapmaya gelmiştim buraya. X Sen Mavi Tuna e, Açık Radyo ekibinden X e, Sen dinlemişti e, o programı ve onun üzerine biz e, programı yapmaya karar vermiştik. Sonra elasan sağlamla e, haftada bir gün olan e, yaklaşık 15-20 dakikalık bir e, güncel saat konuşmaları programı formatı oluşturmuştuk. Aslında bu benim bir yandan hayalimdi. Yani şu anlamda hayalim. Bu güncel sanat hikayesiyle ilişkim ya da sanatla ilgili ilişkim liseden beri geliyor aslında. Güzel Sanatlar Lisesi okuduğum için. Üzerine de üniversitede güzel okuduğum için. Çok uzun süredir aynı insanlarla aynı şeyleri konuşuyor konuşuyordum. Hı hı. Ve hep aynı ortamda bulunuyordum. Ve özellikle 2010 deneyiminden sonra şeyi çok düşündüm. Acaba... Ee, hani biz bunları bu, bu ortamın insanları üzerinde bir şekilde acaba bizim dışımızdaki insanlara biz bunu nasıl aktarabiliriz radyo bu noktada nasıl medyum olabilir Açık radyoyu da zaten Antony Muntadas'ın e, çevre üzerine açık radyo mitler ve kilişeler filmi üzerinden hmm. öğrenmiştim çünkü o zaman görsel sanatlar yönetmenliğin projelerinden biriydi bu Böyle bir hani e, ilişkim oldu aslında. O kaç yılıydı? 2011 e, Tam miydi? 2010'da yapıldı. 2008-2010'da yani, evet, 2008, olduğu proje. Hatta şu an internetten de izlenebiliyor bu video. Hı -hı. Yani belgesel. Ondan sonra e, biz e, programa başladık Eraslan sağlamla Ve işte haftada bir gün 15-20 dakika sanat üzerine en yani, güncel sanat etkinliklerini takip eden bir program formatında e, programı, programı sürdürüyorduk. Ardından sanırım bu bir yıl sürdü. E, i̇kinci yılda da devam ettik bunu. Yani ikinci yayın döneminde. E, sonrasında e, sen geldin. Evet. E, bu noktada e, aslında Eraslan Sağlam'la bu işi yapmamızın sebeplerinden biri Eraslan Sağlam tiyatro oyuncusu aynı zamanda. Hı -hı. Açık Radyo için de çok bilinen bir isim. E, hani orada şey vardı. E, farklı disiplinlerden... Biriyle yani Eraslan'la bu konuları konuşmak aslında izleyicinin durumunu da benim gözümde e, canlandırıyordu. Ama ne gariptir ki 2010'dan bugüne kadar güncel sanat ortamı da daha fazla yayılmaya başladı. Ne bileyim süreç içerisinde salt açıldı, hmm. süreç içerisinde arter açıldı ya da daha önce de açılmıştı ama arter hani daha bir yer almaya başladı. Hani bir canlıktan bahsedilmeye başladı. Sen contemporary art fuarını tartışırken programı evet, komik gelmiştim. olmuştun. Ardından sen konuk, sen yani konuk diyorum programın içerisinde dahil oldun. Bu noktada yazınsal anlamda bu işi nasıl bağlayabiliriz diye düşündük. Bir de Monday News yani Berlin üzerinden yayınlanan newsletter Monday News open call'ların, açık çağrıların yer aldığı Monday News'de editör oldum ben. Hı hı. Ee, bu yine ikinci yayın döneminde. Böylelikle aslında bir yandan newsletter anlamında Hani dünyada ne olup bitiyor ya açık çağrıların yayınlandığı bir yerde İstanbul üzerinden açık çağrıları oraya girmeye başladı Orada bir editörlüğüm oldu Hala devam eden konuk editörlüğüm Sonra senin dahil olman oldu ee, Bu da bize gazete, yani gazete, gazetecilik anlamında yazınsal anlamda bir takip durumunu aslında e, kendimize yani programın içine ek, eklememize ne oldu Sonra Mehmet Kahraman Dahil oldu. Mehmet de mikserden, e, mikser arsdan e, e, bir şekilde aramıza dahil oldu ve bu e, aslında şeyi genişlettik hani bir yandan e, bir açıdan bu network çalışması olarak da değerlendirebilecek bu durumu biraz genişlettik. Mesela orada şey çok komik şeyler var hani mesela insanlar bana şeyi çok soruyor işte sen bu açık çağrıları nereden biliyorsun diye. ...Hani Monday News'in editörü olduğum için o ama Monday News zaten açık yani hani insanların kullanımın açık bir newsletter. Hı hı. Üye olduktan sonra her pazar size mail geliyor onlar tarafından hı hı. yollanan. Ve siz orada bütün ne olup ne bittiğini okuyup görebiliyorsunuz. Yani bu benim böyle keşfettiğim, benim kendi kendime yarattığım bir şey değil. Bu var yani. Hani oradan biliyorum da olarak ne olup ne bittiğini. İşte oradan bil, bildiğim şeylerden biri de Viyana'ya yaptığım Residence başvurusu oldu. Hımm. Ve bu yüzden de Viyana'ya Residence yapmaya gidiyorum. Aslında bunu e, birçok sanatçı veya birçok bu işin içinde olan bir insan kullanabilir bu tür e, bilgileri. Yani bu bilgiler bana özgü bilgiler değildi süreç içerisinde. E, bu anlamda radyoda konuştuklarımız da bana özgü şeyler değildi. Ya da ben kendi adıma sadece kendi çevremdeki insanlar üzerinden hareket etmeye çalışmadım. Çoğu hayatta hiç tanımadığım, hiçbir şey paylaşmadığım da burada bir şekilde konuşma. Ee, yapmaya çalıştım ya da bir tartışma yapmaya çalıştım Bora Akıncı Türk gibi yani hani Herhangi bir özel hayatımda Bora oturup bira içmiştim yoktur yani Hani burada ama bir şekilde bu paylaşım oldu ee, Elimden gelince buna dikkat ettim Ama tabii ki e, Sonuçta kendi durumumda e, Sonuçta ben sanatçı pratiğinden Ya da sanat pratiğiyle uğraşan bir insanım Doğal evet, olarak da ee, yani iletişim fakültesinde kültür yönetimi master yapıyorum bir yandan ama... hani yayıncılık üzerine herhangi bir aldığım eğitim yok. Ve bu yayıncılık nasıl yapılır da bilmiyorum açıkçası bir yandan. Ee, bir yandan sanat tarihi veya sanat eleştirisi noktasında da çok iyi olduğumu söyleyemem. Bu noktada da sanat eleştirmenliği gibi bir şeye hiçbir zaman girmedim. Onu, ee, onu zaten hep söylüyoruz. E, girme girme kaygımda hiç olmadı çünkü benim işim değil yani hani doğru da olmaz. Ve hiçbir zaman da hiçbir sanatçının işini ön plana çıkarıp bir sanatçıyı da gelip planda bırakmak gibi bir şey de olmadı. Çünkü bu da doğru olmaz. Ee, diye düşünüyorum. Ama mesela süreç içerisinde şey neyf şunu fark ettim. Biraz lafı uzattım galiba. Bir süredir konuşuyorum. Yorulmuş ee, bu son programımız. E, İçinde kalmasın. E, şöyle, şöyle bir şeyden fark ettim. Mesela aslında 2010 ve süreci yani 2010 sonraki süreç içerisinde e, işte senle Mehmet'le bir yandan yaptığımız bu konuşmalarda tartışmalarda e, bunun yanında benim kendi geliştirdiklerimi işte birlikte geliştirdiğimiz İPA gibi oluşumlarda belki başka noktadan mama gibi oluşumlardı. Şeyi fark ettim mesela. Çok enteresandır. Bundan 10-15 yıl önce belki Türkiye'de sanat ortamının belirleyici karakterleri belalmadır ve vasıf Kortun olarak hmm. çok fazla yer alıyordu. Mesela bu o kadar belirleyici bir durum oluşturuyor ki bu hangi sanatçının nerede ne yapacağı, hangi sanatçının sergi açıp açmayacağı, hangi sanatçının nerede ne konuşacağı neredeyse bu iki Network üzerinden belirleniyordu. Fakat 2010 sonrası süreç içerisinde gerçekten bizim gibi bağımsız herhangi bir yere bağlı olmayan herhangi bir bizim üzerimizde bir gücü temsili anlamında bir iş bir yere dahil olmadan bağımsız networkler ortaya çıkmaya başladı. Ve artık bu kontrol edilemeyerek büyüyor. Yani bu büyüyen bir, bir durum oluşmaya bir şey. başladı. Evet yani burada artık benim ne konuşacağım, senin ne konuşacağın, senin ne yazacağın e, birileri tarafından kontrol edilemiyor. Ya da mesela e, bizim seçtiğimiz kendi editörlüğümüzde e, biz sanatçıyı seçiyorsak bunun sebebi bize bilir kişi e, bunun konuşun demeden olan şeyler. Bu anlamda böyle bir süreç de oldu ama hala bence e, özellikle Türkiye'de non-profit yer alan e, kişiler... Kurumlar e, bence e, Bu eskiden kalma Olan o büyük network takıntısından Kaynaklı olarak yani biz biliriz Biz konuşuruz biz karar veririz durumundan e, Hala aslında Bizim gibi e, insanları da Biraz şey olarak bakıyor Hani ya işte onlar da var ama Şeklinde bakıyor bunu çok hissettim Bütün süreçte hep hissettim yani Bir kere şey var yani sen şey dediğinde işte Ben bu işlerle uğraşıyorum dediğinde Sana hep karşına o yapıyı O davranışı görüyorsun yani Bence bu, bu, bu biraz çirkin ve değişmesi gereken Yani bir hangi şey. kuruma ait Olduğun gibi bir şey aslında oh. bu şu evet, bir aidiyetlik yani, aranıyor ama da, bu her şeyde var bende zaten. Ya da hep bence. böyle senatta yok. Bir bilir kişi aranıyor yani. Hmm. Hani sen kimin adamsın hali. İşte bilir evet bir evet. kişi. Hani ben buna soruyorum. Bir yere ait olmak. Gerek de yok yani. Bence neyi kime soracaksın ki yani? Şu şu zamanda e, kendin yapabilirsin. Bence bu program ya da zamansız köşesi bu anlamda bu kendi yapma halinden bence önemli bir örnek olduğunu inanıyorum. Ee, ve şu anda biz bu programın e, biteceğinin çağrısını yaptığımızdan bu yana da e, hep şunlar geldi. O zaman e, çeşitli e, taraflardan, insanlardan e, bize program yapmak istiyoruz nasıl olabilir diye gelmeye başladı. Hı hı. Bu çok hoş, bu çok güzel. E, demek ki e, bizim yokluğumuzda birileri e, bu noktada bu yokluğu e, yani bu durumu devam edecek ve bir sürdürecek diye düşünüyorum. E, evet. Bu ya da diğer sorun, güzel bir şey. <gülüyor> Sen ne düşünüyorsun peki hani bu noktada? Ya yani zamansız bence önemli bir e, programdı. Hala da yani devam edebilir sonuçta önemini yitirmeyeceğini düşünüyorum. Uh -huh. ee, onun dışında e, yani daha etkin kullanılabilir diye düşünüyorum. Hani çok açıkça eleştirel fikrimi söylüyorum. Daha etkin e, olunabilirdi. Ama tabii yani bazı imkansızlıklar ve bazı zorluklar da var. Yani mesela biz bazen birilerini davet ediyorduk. Bir türlü o gelemiyordu. Hani o tip etkileşimler daha fazla olsaydı... ...daha etkili olabilirdik diye düşünüyorum. Ama onun dışında gayet başarılıydı. Özellikle sen bu kadar zaman boyunca gayet başarılı bence yürüttün. Çoğu şeyi de aslında sen ayarlıyordun. Bunun hani önemini... Herkesin farkına vardığını düşünüyorum. Ama senin... Yani her zaman için... Sen burada ne kadar bunu yapıyor olsan da... Senin e, bir yanın her zaman o sanat proteine Ya da sanatçı olma durumuna daha yakın. Benim için de açıkçası o yazı yazma durumuna daha yakın. Yani o bu... Bunları... Yani bir... bir İnsan hayatta tek bir şeye hani bu kadar e, tutkuyla bağlanabiliyor bir işe diyeyim daha doğrusu. Bunu da yapmak için hani buraya tüm zamanını vermen gerektiğini düşünüyorum. Yani iş konusunda hani böyle birazcık fazla belki disiplinli bu, bir konuşma bu, ama. Bu anlamda ben bir son süreçte biraz erozyona uğradığımı hissettim yani hani bir yandan Hı -hı. da. Hani bu bir Viyana'ya gitme süreci bir noktada ama yani o bir şey bir şey ama hani onun dışında da yani... Bir şeyleri takip etmek, bunun hakkında neyi araştırmam gerekiyor, neyi okumam gerekiyor, nasıl bakmam gerekiyor, bunu nasıl aktarmam gerekiyor hali bazen kendi adımı, kendimi iyi ifade edememe hissiyatı yaratmaya başlamıştım. Bence radyoda en önemlisi de bunu nasıl aktarmam gerekiyor aslında hani yani onu nasıl sunmam gerekiyor. Bu, bu çok sıkıntılı bir şeye dönüştü. Sonra bir baktım ben kendi, kendi işlerimde biraz geri kalmaya başlamışım. Biraz ben ne yapmak istiyorum, ben nasıl... Neyi nasıl anlatmak istiyorum ya da benim kullandığım araç tamam radyo bir noktada bir medyumdu ama e, kullandığım diğer araçları kendi adıma nasıl kullanabilirim böyle bir sorunsal durum Hı -hı. oluştu ve bu çok gerçek bir sorunsal durumdu e, ve artık böyle bunları bu şekilde e, hani radyo medyum üzerinden konuşmayacağım için çok mutluyum kendi adımı e, bir süreliğine en azından çünkü biraz o anlamda kendime bakmam, dinlenmem, düşünmem taşınmam, daha çok okumam, daha çok araştırmam daha çok öğrenmem gerekiyor umarım bu uluslararası ulus, ulus yani Türkiye dışında olacak diye düşünüyorum açıkçası çünkü Türkiye içerisinde hala yani tamam ben çok gencim bir yandan çok genç olarak deneyimliyorum her şeyi ama çok yaratıcı işbirliklerin alışverişlerin olduğunu hala inanmıyorum hı hı. burada ve burada yani hep deli gibi kuyuya yataşa adam olmakta istemiyorum bir noktada yani hani böyle bir şey çıkıyor dönüp baktığımda yani yaptık yapma şeklimde sonuç olarak kendimde onu hissediyorum bu da çok saçma geliyor bir noktadan sonra aslında bir şarkı seçtim bu program için K klibi çok enteresan aslında bir cenaze töreni Amy Winehouse. Hangi şarkı? Back to Black. Aha tamam. Bence güzel bir şarkı. Depresif bir şarkı. Ya yeah, bence tam böyle <gülüyor> dün diye böyle gayet e, ağır ağır yavaş yavaş e, biten bir şarkı. Bizden bu kadar Bizden diyelim. Tam kadar. XM, mavi tuna, gözde Kazaz ve Feriye'le soyadını hatırlamıyorum Feriye'nin. E, <gülüyor> çok teşekkürler. E, Tabii ki Erasan Sağlam'a bana bu şansı verdiği için Mehmet Kahraman ve Hatice Utkan hep bizimleydi. Ee, ve Berel Madra'ya tabii ki çünkü görsel sanatlar yönetmenliği sürecinde e, ben bu sürece dahil oldum. tabii Berel Madra üzerinden de Ömer Madra'ya da teşekkür etmek doğru olur diye düşünüyorum. <gülüyor> bu anlamda programın sonuna geldik. E, bir süre e, merhabalar, zaman zamans köşesinde demeyeceğiz. Ee, Tekrar yeni, belki Ama geçiriz. yerimizde tabii ki burada 28 Mart'ına Vezde Gözde Gözde Kazaz var. Ee, açık dergi gayet nonstop devam ediyor. Tütün deposu çok güzel olacak Aa, evet. bence e, buluşma yeri olarak ve çok daha dinamik, çok daha bizim gibi yılmış biraz yorulmuş e, programlar dışında güzel yeni programlarla radyo yayın hayatına devam edecektir. E, bu anlamda bütün açık radyo programcı, bütün emekçileri, bütün kültür, bütün Türkiye'deki güncel güncel sanat endüstrisi emekçilerine emekçilerine sevgilerimi ve saygılarımı sunmak isterim. Çok teşekkürler Burçak. Süperdi. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. O zaman Emmy Van Back to Black. Back to Black hafta görüşemeyeceğiz. İyi akşamlar. Bay bay. Zaman sound. Sound Hazırlayıp sunanlar Burçak Konukman ve Hatice Utkan. Açık Radyo program destekçisi olun